Baş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesinde dünyadaki hava kirliliği ve sağlık tehdidine ilişkin bir rapor yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü nüfusun neredeyse tamamının kalitesiz hava soluduğunu ve bunu sağlık için bir tehdit oluşturduğunu duyurdu. 117 ülkede 6.000'den fazla şehrin hava kalitesinin izlendiği belirtilen raporda Dünya Sağlık Örgütü bu ülkelerde yaşayan insanların hala sağlıksız seviyelerde ince partikül madde ve azot dioksit soluduğunu ortaya koydu. Buna göre düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanlar hava kirliliğine en çok maruz kalan dezavantajlı gruplar içerisinde. Rapor bulgularına işaret eden Dünya Sağlık Örgütü fosil yakıt kullanımının kısıtlanmasının ve hava kirliliğinin seviyesini azaltmak için somut adımlar atmanın önemini vurguladı. Bununla birlikte bilim insanları yayınlanan en son hükümetler arası iklim değişikliği paneli yani IPCC raporunda iklim eyleminin getirilerinin artan kanıtları olduğunu söyledi. 2010 yılından bu yana güneş ve rüzgar enerjisi ve pil maliyetlerinde %85'e varan düşüşler yaşandı. Bir dizi politika ve yasanın küresel ölçekte uygulanması Enerji verimliliğini güçlendirdi, ormansızlaşma oranlarını da azalttı, yenilenebilir enerjinin yayılmasını da hızlandırdı. IPCC Başkanı Hösung Lee, bir yol ayrımındayız. Şimdi aldığımız kararlar yaşanabilir bir geleceği güvence altına alabilir. Isınmayı sınırlamak için araçları ve bilgi birikimine sahibiz. Birçok ülkedeki iklim eylemi beni umutlandırıyor. Dünyanın farklı yerlerinde etkili olduğu kanıtlanmış politikalar, düzenlemeler ve piyasa araçları var. Bunlar çoğaltılır ve daha geniş, adil bir şekilde uygulanırsa derin emisyon azaltımlarını destekleyebilir ve inovasyonu teşvik edebilir dedi. Küresel ısınmanın sınırlandırılması enerji sektöründe de büyük geçişler gerektirecek. Bu fosil yakıt kullanımında özel ve çok önemli bir azalmayı, yaygın elektrifikasyonu, iyileştirilmiş yeni enerji verimliliğini ve alternatif yakıtları yani mesela yeşil hidrojen gibi kullanımı içerecek. Şehirler ve diğer kentsel alanlarda Emisyonun azaltılmasında önemli fırsatlar sunuyor. Bu da tabii ki hava kirliliğinin azaltılmasında çok ciddi bir etkisi olacak. Türkiye'de iklim değişikliği algısının farklı grupların hassasiyetleriyle birlikte incelendiği iklim değişikliği algı raporu açıklandı. Araştırma kapsamında 34 ilin merkez daha 119 ilçesine bağlı 208 mahalle ve köyünde 2475 kişiyle Hanelerde yüz yüze görüşüldü. Saha çalışması 11-12 Eylül 2021'de gerçekleştirilmişti. Türkiye'deki 15 yaş üstü yetişkin nüfusun farklı sosyoekonomik seviye ve yaşam tarzlarına göre çevre ve iklim değişikliğine dair algılarını, görüşlerini ve tercihlerini yansıtıyor. Araştırmaya katılanların %94'ü çevre ve doğayı korumanın toplumun belirli bir kısmının değil toplumun tamamının sorumlu olduğunu düşünüyor. Ekonomik kalkıma ve çevre koruma arasındaki ilişkiyi anlamak için sorulan sorulara Türkiye genelinde her 4 kişiden 3'ü yani %75'i ekonomik kalkınma için çevre kirliliğine katlanılmaması gerektiği cevabını verirken vatandaşların %83'ü çevre ve doğaya zarar vermeden kalkınmanın mümkün olduğunu düşünüyor Türkiye'nin Paris anlaşmasına taraf olmasından önce gerçekleştirilen bu araştırmaya göre her 3 kişiden ikisi Türkiye'nin Üretimde sera gazı salımını azaltması toplumun %70'i Türkiye'nin iklim hedeflerinin Avrupa Birliği'ninki kadar iddialı olması gerektiğini söylüyor. Araştırmaya katılanların %64'ü iklim değişikliğinin sonuçlarından herkes aynı şekilde etkilenecek diyor. Ve toplumun %35'i çocukları, %27'i yoksulları, %25'i gençleri, %24'ü köylüleri iklim değişikliğinden en çok ve en olumsuz yönde etkilenecek, dezavantajlı gruplar olarak tanımlamış. İklim değişikliğinin sorumluları olaraksa ekonomik ve siyasi karar alıcılar gösteriliyor ve sorumlu olarak görülen aktörler sorunun çözümü için de işaret ediliyor. Türkiye genelinde anket çalışmasına katılanların %50'si iklim değişikliğinin çözümü için ilk olarak hükümetin, bakanlıkların sorumlu olması gerektiğini düşünüyor. Bununla birlikte her 10 katılımcıdan 9'u iklim değişikliğiyle mücadelede farklı biçimlerde Bireysel katkı vereceğini de söylüyor. Araştırma toplumun ekonomik faaliyetler, elektrik kullanımı ve yaşam alanlarına olan yakınlığı açısından enerji kaynak tercihlerini de irdeledi. Buna göre yenilenebilir enerji kullanımının hem ekonomi hem de ihracat açısından ülkenin gelişimi için avantaj olacağına dair görüş çoğunlukta sırasıyla %79 ve %75. Antalya'da lüks otellerin yanı başına denize sıfır yapılan 700 çardak için deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve birinci derecede sit alanı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Aksu Belediyesi ise Ocak ayında yapılması beklenen yıkım için yeni tarih verdi. Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla nesli tükenme Tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ilan edilmişti. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin bir görüntü oluşturduğu kum köy sahindeki çarlaklarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. Karar Aksu Belediyesi'ne gönderildi. Son olarak Aksu Belediyesi'nden yapılan ilana göre daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının bu kez 29 Nisan'da uygulanacağı bölgeye asılan pankartlarla bildirildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.